Hujurat söresine, Buhari ve diğer hadis kitaplarının edep bölümlerine bakılabilir. Dilin afetleri, dünyadan Müslümanlar arasındaki ilişkileri buza ve ahirette zarara sokan en büyük etkenlerdendir. Bu afetlerden kurtulmanın yolu Rasulullah'a'nın salihar eselemin şu buyruğudur: Kim Allah'a ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin, hayır söylesin veya konuşmasın. Nevevi rahimullah şöyledir: Bu hadis söz yararlı ve hayırlı olmadıkça kişinin konuşmamasının gerektiğini açıkça belirtmektedir. Kişi ne zaman sözün yarar sağlamasından şüphe ederse konuşmamalıdır. Bu afetlerden haram olan bir şey haram göstermek için ruhsatlara veya temillere başvurulmamalıdır. Allah'u Teala şöyle buyurur. Halbuki kötü ile ancak sahibinin başına dolanır. Evet. Şimdi biz e, en son dedi ki Müslümanın Kardeşlerine karşı görevlerini açıklarken Müslüman kardeşlerine yarar sağlayan ve kardeşlerine zarar vermeyen kişidir. Değil mi? Müslüman kardeşlerine yarar sağlayan ve onlara zarar vermeyen kişidir. En sonunda şöyle bir şey söyledik. Dedi ki bir bu meselenin tafsilatı vardır. Bir de genel olarak bilmemiz gereken bazı kurallar vardır. Şayet bir kardeşine karşı nasıl davranman gerektiğini e, bilmiyorsan, genel kurallara başvuracaksın. Değil mi? Sana yapıldığında yapılacak şey hoşuna gidiyorsa ona yaparsın. Sana yapıldığında yapılacak olan şey hoşuna gitmiyorsa eğer kardeşine onun ile muamele etmesin. Şimdi bu defa tafsilata girdik. Yani buradan sonra işleyeceğimiz bütün konu sonuna kadar e, yapıldığında kardeşliğe zarar verecek, kardeşlik hukukunu bozacak şeyler, yapıldığında kardeşlere fayda sağlayacak ve kardeşliği pekiştirecek olan şeyler. Tamam mı? Birinci konumuz da ne? Zarar vermenin kapsamına giren meseleler. Niye önce bunu takdim ettik? Çünkü asıl olan nedir? Zarar vermemektir. İslam'ın zarara vermiş olduğu önem, yarara vermiş olduğu önemden daha büyüktür. Doğru mudur? Yani bir insana yarar mı sağlayayım? Yoksa bir insana zarar vermeyeyim mi desek? Önce hangisini takdim ederiz? Zarar vermemeyi takdim ederiz. Değil mi? Yararla zarar yan yana geldiği zaman Önce zararı gözetiriz, yani zararı def ederiz. Ondan sonra yararı sağlamaya çalışırız. Bundan dolayı da şeyh o kaide gereğince yani celbul derul mefasidi evlâ min celbil mesâlihî Mefseletleri def etmek, maslahatları celbetmekten daha evladır Kaidesi gereğince önce zararı def etmeye, yani zararı def edeceği, zarar kapsamına giden şeyleri anlatacak. Tamam mı? Birincisi de nedir dedi? Dilin afetlerinden sakınmak. Bir dilin afetlerinden sakınmak. Şimdi mesela ben size şöyle bir soru sorsam, desem ki bana İslam'daki en büyük günahları bir sıralayın. Mesela ne dersiniz en büyük günahlar? Zina, Zina. dedikodu, gıybet, gıybet. içki içmek. içmek başka? E, faiz yemek. Tamam başka? Laf getirip, Laf getirip götürmek, yalan söylemek başka? لَا hakaret etmek. Başka? Var mı söyleyecek başka? İftira etmek, başka? Peki bu şu anda saydıklarınızın çoğunluğu %80'i hangi organla işleniyor? Dille işleniyor değil mi? Bak bir saydığınızın içerisinde zina etmek, faiz yemek, içki içmek. Faizle içki de yine ağızla yapılan bir şey, e, günah. Ama kalan saydığınız dedikodu, yalan, gıybet, laf getirip götürmek, insanlara iftira etmek... Bütün büyük günahların çoğunun işlemiş olduğu uzuv ne? İşlenmiş olduğu uzuv değil. Tamam. O zaman şimdi büyük günahlar dediğimiz şeyler neler? Bizi helaka götüren şeyler. Öyle değil mi? Yani büyük günahla küçük günahın arasındaki fark, büyük günah sahibini helaka götüren günahlardır. Ve bunların birçoğu dikkat ederseniz neyle işleniyor? Dil ile işleniyor. Bunların birçoğu dil ile işleniyor. Peki saydıklarınızın sonucunu düşünün, yani hikmetini düşünün. Allah Azze ve Celle bu dil ile işlenen günahların birçoğunu niye yasaklamış? Mesela gıybeti, dedikoduyu, yalanı, iftirayı, nemimeyi misal, lakap takmayı, alay etmeyi, küçük görmeyi, yani bu saydığınız büyük günahları, mesela dille yapılan bu günahların hepsinin yasaklanmasının sebebi nedir? Toplumdaki dokuyu bozduğundan dolayıdır kardeşliği zedelediğinden dolayıdır. Hepsini düşünün. Hepsinin yasaklanma sebebi budur. Çünkü bu var olduğu zaman bir toplumda güven, emniyet, kardeşlik, muhabbet, sevgi yani bizim işlemiş olduğumuz şu anda birbirimize karşı görevlerimiz demiş olduklarımızın hiçbir tanesi olamaz. Ondan dolayı öyleyse bir müslümanın dil ve dili nasıl kullanacağı, dilin afetleri nelerdir bunları bilmesi gerekir. Çünkü peki dille işlenecek olan taatleri söyleyin dil ile işlenebilecek olan taahhütler nelerdir? Zikir, Zikir. Hayır, hayır konuşmak, hayır konuşmak. Kur'an tilaveti. Kur tilaveti, başka? Hem, e, iyiliği, emredip kötü, i̇yiliği emredip kötülüğü nehy etmek başka? Dua. Dua etmek, kulluğun özü. Bak bunlar da hepsi gene nereye döndü? Hepsi gene dile döndü. Öyleyse kulu felaha götürecek olan amellerin esası da, kulu helaka götürecek olan amellerin esası da nedir? Dil ile yapılıyor. Doğru mudur? Onun için bir konu buradan bu birinci madde. Yani dil. Dilin önemi, dilin afetleri nelerdir? Bir Müslümanın bunları bilmesi gerekir. Sebep nedir diye sorsak birinci madde nedir? Çünkü insanı helaka götürecek olan bütün esas ibadetler de insanı felaha götürecek olan bütün esas ibadetler de neyle yapılıyor? Dil ile yapılıyor. Tamam? Bu birinci madde. İki Dil insanın Hayatındaki dil, insanın hayatındaki en hafif olan, en çabuk hareket eden, en fazla sorgudan ve sualdan uzak olan organıdır. Doğru mudur? Mesela şimdi örnek veriyorum. Düşünün, bir gıybetti düşünün, gıybet ee, günahını düşünün, bir de zina günahını düşünün. Şimdi bir adamın zina yapabilmesi için bayağı bir efor harcaması lazım, öyle mi? İşte şu ortamda mesela parası olması lazım, ona uygun ortam bulması lazım bir sürü tantana değil mi? Ama dedikodu öyle bir şey değil. Dedikoduyu yapıyorsun farkında bile değilsin. Çünkü senden bir şey çıkmıyor, paran gitmiyor. Yorulmuyorsun, dil çok hareketli yani sen onu zapt edemiyorsun. Öyle mi? Zaten bir kere insan dili kontrolden çıktı mı insanın? İnsanın artık o dili zapt etmesi mümkün olmadığı gibi dil insanı zapt etmeye başlıyor. Ee, bu defa. Dille işlenen bütün günahlar böyle. Mesela denem siz, adam öldürmek büyük bir günahtır. Ciddi bir efor harcamanız lazım. Öyle mi? Sihir büyük bir günahtır, ciddi bir efor harcamanız lazım. Yani işte bir şeytan bulacaksın, bunun yolunu bileceksin, Allah'a şirk koşacaksın. Bir sürü tantana. Ama yalan söylemek öyle değil. Anlık bir şey, şunu yaptım mı, yok yapmadım. Al yalan işte. Yani bir an insan hesaba çekmeden dilini, bir an kontrol etmeden insanın ağzından çıkıveriyor. Öyle mi? lakap takmak mesela, bir anki bir eğlence söz konusudur bir komiklik olsun diye kardeşine söylüyorsun, sen onun farkında bile değilsin. Doğru mudur? Ondan dolayı mesela İslam alimleri ne demişler? Demişler, dil insanın vücudundaki en hafif olan, en kolay hareket eden, insana helaka götürecek birçok günahın temeli olan ve yaptığı birçok şeyin de kalpte lezzeti olan bir organdır. Ondan dolayı kulun diğer organlarına dikkat ettiğinden çok çok çok daha fazla bir şekilde kendi diline ve dilinden başına gelebilecek olan afetlere dikkat etmesi gerekir. Anlaşıldı. Üçüncü madde nedir? Üçüncü madde kişinin kulluğunun merkezi olan kalbe en büyük etkisi olan organ hangisidir? Dildir. Değil mi? Olumlu ve olumsuz yönde. En büyük etkisi olan organ dildir. Şimdi biz daha önce ne demiştik? Biz demiştik ki bir insan Allah Azze ve Celle'ye kulluk etmek istiyorsa önce neyi temizleyecek? Önce kalbini temizleyecek. Öyle değil mi? Kalbini günahlardan arındırmamış, kalbini şirkin, zulmün, bidatların Karanlığından arındırmamış bir insanın tevhitten imandan, sünnetten istifade etmesi mümkün değildir. Öyle değil mi? Hatta örnek olarak ne demiştik? Örnek olarak demiştik ki bizim kalbimizi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste kaba benzetiyor. Değil mi? Yani kalbimizi bir kaba benzetiyor. Bizim kalbimiz bu bardak gibidir. Öyle değil mi? Bu bardağın içine temiz pınarlardan ne kadar su doldurursak dolduralım, biz bu bardağı temiz temizlemedikten sonra en kaliteli su bile bu bardağın içinde bulanık duracaktır öyle mi şu anda diyelim piyasada bildiğiniz en güzel su hangisi nasıl sırma su diyelim mesela tamam bu bardak kirli olsun toprağa bunu ben bandırayım böyle toprak her tarafı toprak olsun buna değil sırma en güzel sırmayı da doldursan bir şey ifade eder mi o su suyun tadını da bozacak bu değil mi o toprak rengini de bozacak berraklığını da bozacak hakeza kalpte böyledir Arınmamış olan bir kalbe ne kadar hidayet gönderirsen gönder. Ne kadar nur gönderirsen gönder. Ne kadar sünnet gönderirsen gönder. Ne kadar tevhid gönderirsen gönder. Kalpte problem var. Kalp problemli olduğu için içine giren şey de onun şeklini alıyor beraber. İşte hastalık dediğimiz, nifak demiş olduğumuz şey de budur. Yani hastalıklı olan kalplerimize giren hidayetin orada hastalıklı bir şekilde yer bulmasıdır. Anlaşıldı? Onun için kulun demiştik evveliyatla bu yolun birinci adımı nedir? Kalbini arındırmaya çalışmasıdır. Kalp ne kadar karanlıksa, içine gidecek olanlardan istifadesi o kadar azalır. Öyle mi öyle? İşte bu kalbe, yani kulluğun merkezi olan bu kalbe, e, hatta biz bu konuda bir hadis de söylemiştik değil mi? Kim söyleyecek? Yani kalbin, insanın bedeninin, cisminin, kulluğunun merkezi olduğuna dair. Söyle. Rasûlullah <gülüyor> <gülüyor> ki O düzeldiği zaman, bütün beden beraberinde düzelir. O bozuldu o zaman bütün beden bozdu. Bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir kulun azaları sabah uyandığı zaman lisanına der ki اِتَّقِ اللّٰهَ ف۪ينَا وَاِنَّمَا نَحْنُوا بِكَ Yani bütün azalar sabah uyandığında sabahladığında el, ayağı, göz şeye sesleniyorlar. Kalp dile sesleniyorlar. Diyorlar ki Allah bizim hakkımızda Allah'tan kork. Çünkü biz senin ile beraberiz dile söylüyorlar bunu. Fain istaqamta istaqamna ve in i'vajachta Şayet sen müstakim olursan, istikamet bulursan biz de istikamet buluruz. Öyle mi? Şayet sen sapıtırsan, eğilirsen, yoldan çıkarsan biz de seninle beraber ne yaparız? Yoldan çıkarız. Herkese Enes radıyallahu anh peygamber aleyhissalatu vesselam'dan naklediyor. Diyor ki: "La yastakimu imanu 'abdin" Hatta istiqimal kalbuhu, ve la istiqimul kalbü abdin, hatta istiqimal Bir kulun e, imani kalbi istikamet bulmadığı müddetçe onun imani istikamet bulmaz. Ve bir kulun kalbi de ancak dili istikamet bulduğu zaman onun kalbi istikamet bulur. Tamam? Yani dil de istikamet bulmadıkça kalp istikamet bulmaz. Kalp istikamet bulmadıkça kulun imanı da ne olmaz? Kulun imanı da istikamet bulmaz. Öyleyse biz buradan neyi anlıyoruz? Öyleyse biz buradan anlıyoruz ki diğer azalar yani kalp ile insanın kulluğu arasında çok ciddi bir bağlantı var. Öyle mi? Hakeza kalp ile bizim yaptığımız ameller arasında bir bağlantı var. Yani yaptığımız ameller ya kalbimizin parlamasına veya da kalbimizin kararmasına yol açıyor. Değil mi? Ve bu karartı ve beyazlık bizim kulluğumuza direk etki ediyor. İşte kalbin, vücutta en çok etkilendiği organ, dildir. Kalbin, vücutta en çok etkilenmiş olduğu organ, dildir. Bak, oldu üçüncü sebep. Tamam Bu üç sebepten dolayı, bu üç sebepten dolayı bir kulun dil nedir? Dilin önemi nedir? Dilin afetleri nelerdir? En önemlisi. Yani beni dilimde helaka götürecek olan şeyler nelerdir? Çünkü bak, şunu unutmayın, dilin faydalarını öğrenmeden önce dilin afetlerini öğrenmemiz lazım dilin faydalarını öğrenmeden önce dilin afetlerini öğrenmemiz lazım. Çünkü afetler zarar getiren şeylerdir, öyle mi? Faydaları ise fayda getirenlerdir. Önce biz hayatımızdaki zarar verici şeyleri ne yapacağız? Zarar verici şeyleri önce bir atacağız. Anlaşıldı inşallah. Buradan yola çıkarak Allah Azze ve Celle de kulları özellikle yani terbiye, muhasebe, dikkat konusunda terbiye ettiği gibi en fazla dikkat çektiği meselelerden bir tanesi de nedir? Kişinin dilidir. Hem Allah hem de Rasulünün. Öyle mi? Mesela biz kitaba ve sünnete baktığımız zaman bir kelimeyle iman ediyoruz. Bir kelimeyle küfre giriyoruz. Öyle değil mi? İkisi de kelimedir. Yani yahlifuna billahi velakat qalu ve laqad qalu Yani bak kelimete'l kufri, bir küfür kelimesi söylemişler. Ve kafaru ba'de islamih, İslam'larından sonra onun ile küfre girmişler. Öyle değil mi? Lazıne, kâlû amelne mesela iman etmişler, iman ettik demişler, iman ettik demekle beraber iman etmişler. Yani iman da ebedi kurtuluş da, ebedi helak da, küfür de ikisi de bir kelimenin ucundadır. Doğru mu? Ondan dolayı Allah Azze ve Celle bizi sürekli bu konuda dikkatli olmaya çağırıyor. Ama sebep dediğimiz gibi üç tane sebebi var. Tamam? Yani saydığımız dersin başında kaç tane sebep saydık? Üç tane sebep saydık. Birincisi neydi? Tamam. İkincisi, en kolay hareket eden ve insanı yormayan şeydir. Hani diğer bütün organların haram işlemesi yorucudur ama dilinki öyle değildir. Dilinki bir de dilin ekstra yaptığı bütün işlerin kalpte oluşturmuş olduğu suni bir şey vardır. Yalancı bir tatlılık, yalancı bir lezzet vardır değil mi? Üçüncüsü, kalbe yani insanın kulluğunun merkezi olan kalbe en büyük etkisi olan şey nedir? Ee, organ, insanın dilidir anlaşıldı. Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de mesela bize ne diyor? Yani işin en uç boyutunu bize örnek veriyor. Değil mi? مَا يَلْفِزُوا مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ <عَتِدٌ> Hiçbir sözü talaffuz etmez ki onun yanında gözetleyen ve hazır bekleyen bir melek vardır. Ne Bu ayet-i kerime ne anlatıyor insanoğluna? Yani diyor ki bak ey insanoğlu sen konuşurken e, söylerken vesaire mühim değil ama şunu bil Meyel <mâ> fizumin kavulin yani hangi kavul olursa olsun senin ağzından çıkan kendisiyle telaffuz etmiş olduğun her sözü kayıt altına alan ve yarın kıyamet günde senin karşısına çıkmana sebep olacak hazır olan şeyler vardır öyle mi ee, melekler vardır şimdi bu sorunu yani bunu bu şekilde söylemesinin sebebi Allah Azze ve Celle'nin şudur mesela hepiniz muaz hadisini biliyorsunuz değil mi muazın Peygamberle beraber yolda giderken ki hadisini biliyorsunuz işte. Muaz Hazreti Peygamberden bir talepte bulunuyor değil mi? Diyor ki ey Allah'ın Resulü bana, beni cennete götürecek ve ateşten de uzaklaştırılacak bana bir amel söyle. Sen zor bir amel istedin ama Allah kime kolaylaştırırsa o kolaydır. Önce Peygamberimiz ona tevhidi söylüyor değil mi? İslam'ın esaslarını. Sonra diyor sana ben kayrın kapılarını göstereyim mi Muaz. Göster işte sadaka, oruç, oruç sadaka ve gece namazını söylüyor öyle mi? Sonra diyor, ben sana bu işin başını, direklerini ve zirvesini söyleyeyim mi? Söyle. Namazı söylüyor, İslam'ı söylüyor, namazı söylüyor, bir de cihadı söylüyor değil mi? Sonra Peygamberimiz Muaz'a dönüp diyor ki اَلَا اُخْبِرُوكَ بِمَلَاكِ zalike kulli. Ben sana bunların hepsini toplayabileceğin bir şey söyleyeyim mi? Yani kendi sana yaptığında bu saydıklarımın hepsini toplayacağın, bunların efendisi konumunda olan, bunları altında bulunduran bir şeyi sana söyleyeyim mi? O da evet diyor. Peygamberimiz ne diyor ona? اَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ Dilini tut diyor. Şimdi bak ayet-i kerimede gelen şeyin cevabı Muaz söylüyor aslında. Ayette niye böyle uç bir nokta örnek verilmiş? Muaz söylüyor diyor ki ya Resulallah اِنَّا لَمْ لَمُؤَخَزُونَ Biz yargılanacak mıyız? Yani e, Muaz bunu şey yapamıyor. E, hani aklı almıyor. Nasıl yani şimdi bize ey Allah'ın Resulü dilimizle konuştuklarımızdan hani sen bana diyorsun dilini tut. ''Biz dilimizle konuştuklarımızdan yargılanacak mıyız?'' E, diyor Muaz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor, ''Anan seni kaybetsin. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen şey, dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir?'' E, diye. Şimdi bakın, burada bunu şunun için söyledim. Ya insan Hz. Muaz gibi doğrulardandır, sadıktır veyahut da çoğumuzda olduğu gibi insanlarda yani dili başka söyleyen, hali başka söyleyenlerdendir. Aslında insanların da birçoku hal olarak bunu gerçekten tasdik etmiyorlar. Yani şimdi mesela düşünün çevremizdeki birçok afete bakın, birçok probleme bakın temeli nedir? Dildir. Öyle değil mi? Yani mesela örnek veriyorum. Şimdi size sorsam, desem ki işte bu ortamda en çok hangi kardeşten hoşlanmıyorsun? Desen ki falan kardeşten. Sana desem sebebi nedir? Bana sayacakın tek sebep nedir? Ya çok konuşmasıdır. Ya çok tartışmasıdır. Ya çok gülmesidir. Ya çok şaka yapmasıdır. Öyle mi? Hepsi sonuçta gene neye dönüyor? Gene dile dönüyor. Birçoğumuzun hayatında bu böyledir öyle mi? Yani biz belki dilimizle evet yok Allah azze ve celle mutlaka ağzımızdan çıkanlarla bizi yargılayacak diyoruz ama hal olarak, hakikat olarak bunu idrak etmiş değiliz. İnsan bunu idrak etmiş olsa bu kadar kendini helaka götüren şeyle insan muamele eder mi? Soru bu. Tamam? Yani Muaz'ın orada söylediği Muaz'ın gerçekçiliğinden, yani sahabenin içiyle dışının bir olmasından. Demek sahabe o güne kadar bunu ey Allah'ın Resulü biz konuştuklarımızdan dolayı yargılanacak mıyız? E çünkü insanı ağzı sabah kalkıyor, başlıyor çalışmaya. Ta akşam yatıncaya kadar. Yani bir, ikinci bir versiyonu bu sorunun. ya yani biz peki bununla yargılanırsak bizim halimiz ne olacak demek istiyor. E Muaz, Peygamber Aleyhissalatu vesselam da ona daha uzak ama konuyu bütün tafsilatıyla anlatacak bir cevap veriyor öyle değil mi? Sen diyor bak evet yargılanacaksın dese çok basit yani tam idrak edemeyecek öyle mi? Aslında muazza peygamberimiz şunu söyleyecek cevabında senin bütün korkuların yerindedir diyecek tamam Bak Muaz'un sorduğu soruya verilmesi gereken cevap ne? Normalde evet. اِنَّ لَمُؤَخَزُونَ بِمَنَ تَكَلَّمُوا بِالْسِنَتِنَا نَعَمْ Bu kadar cevap bu ama peygamberimiz ne diyor? Önce Muaz'ın dikkatini çekiyor. Hiç yapmadığı bir şey yapıyor. Değil mi? Anan seni kaybetsin diyor. Anan seni kaybetsin. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen şey, dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir? Muaz'ın bu soruyu sormasındaki etken neydi? Yani Muaz'ın soru soru şekli şu, biz dilimizle konuştuklarımızdan yargılanacak mıyız? Peki onu bu soruyu sormaya iten şey neydi? Yani eğer biz bütün konuştuklarımızdan yargılanacaksak o zaman biz cennet yüzü görmeyiz. Öyle mi? Muaz'ı soruya iten sebep bu olduğu için Peygamberimiz de bir nevi ne ediyor yani bütün korkularında doğrusun. Hani insanları yüzüstü ateşe sürükleyen şey dilleriyle kazandıklarından başka bir şey değildir. Onun için yani gerçekten bu birçoğumuzda da böyledir. Şöyle bir düşünün. Belki birçok amelini muhasebe eden varsa içimizde bile dilini muhasebe etmez. Öyle mi? Birçok amelini muhasebe eden birçok kardeşimiz varsa bile sorun Diyin ki mesela ya kendi kendimize düşünelim, e birçok amelimizi muhasebe ederken konuştuklarımızı muhasebe ediyor muyuz? Ağızımızdan çıkanları muhasebe ediyor muyuz? Etmiyoruz. Niye baksa alimlerin dediği şey budur. Bu boş bir cümle değildir yani. Dil çok hafiftir, çok çabuk hareket eder. İnsanı yormadığı için insan dilinde neler olduğunu farkında bile değildir. Tamam Bunu söylemelerinin sebebi budur. Yani birçok insan diliyle elde etmiş olduğu afetlerin ne boyutta olduğunun farkında değil, çünkü çokça oluyor. Hani belki şeyi de biliyorsunuz, hayatımızda çokça tekerrür eden şeyler adet haline gelir. Adet haline gelen şeyler de artık önemsenmez. Öyle mi? Mesela şimdi güneşin doğuşu, e, yeryüzünde belki gerçekleşen en harikulade olaylardan bir tanesi. Hiçbir güne bir gün bir arkadaşınızın elini tuturuz mu? Yahu baksana, cık cık cık, güneş doğuyor falan. Yok. Her gün doğduğu için, öyle mi? Hiç sizin için bir şey ifade etmiyor. Şimdi burada bir karınca geziyor mesela. E, karınca normalde bir mucize. Yani üzerine oturup düşünsen belki kafayı yersin yani öyle bir mucize. Ama karınca yani belki vuruyorsun ya bu nedir daldılar gene perişan ettiler mutfağımızı ediyorsun mesela. Sebep? Çünkü o çok gördüğün için normalleşmiş. Dil de böyle. Yani sürekli sende beraber olduğu için ve sürekli onunla aynı şeyleri yaptığın için belli bir yerden sonra adet haline geliyor artık. Senin için dille yapmış olduğun şeyler bir mana bir anlam ifade etmemiş oluyor. Tamam? Bundan dolayı da kulun özellikle dile, dilin afetlerine sonra da dille elde edebileceği elde edebileceği faydalara çokça ne yapması lazım? Çokça dikkat etmesi lazım. Anlaşıldı? İnşallah. Evet. Peki şimdi şöyle bir soru sorsak, ee, Yoksa duralım mı, yoksa devam edelim mi? Nasıl? Duralım mı? Devam edelim. Tamam. Peki İslam'ın buna getirdiği çözüm nedir desek? Yani İslam, mesela madem insanoğlunun böyle bir sorunu var. Değil mi biz daha önce ne dedik? E, Teskiye konusunda dedi ki insanların sapıtmalarının nedeni nedir? Mesela tasavvuf demiş olduğumuz kurum. Yani normalde aslında insanı felaha götürmesi gereken bir kurum. Yani davet ettiği şey çok ulvi bir şey. İnsanların nefislerindeki kötülükleri terbiye etmeye davet ediyor. Doğru mu? Ama genelde helaka götürmüş. Yani genel %90'dan fazlasını helaka götürmüş. Sebep? Çünkü tasavvuf tezkiye ederken sanki İslam tezkiyeyi ortaya atmış. Öyle mi? Ondan sonra nasıl tezkiye etmesi gerektiğine dair bir program insana sunmamış gibi davranmışlar. Her gelen şeyh, her gelen işte üstaz, her gelen bilmem ne kendi kafasından bir tezkiye programı atmış ortaya. İşte dizim, bize i̇şte Hinduizm ne kadar bildiğiniz sapık din varsa tasavvuf adı altında, teskiye adı altında şeye girmiş, e, İslam dinine girmiş. Oysa böyle değil, biz ne dedik? Dedik ki sünnet zaten insanın nefsini nasıl terbiye edeceğini, Allah'a nasıl kulluk yapacağını en güzel şekilde bize beyan eden kimdir? Peygamber ve peygamberin yanında yetişmiş olan sahabesidir. Peki İslam dilin bu problemine karşı nasıl bir çözüm getirmiş? Yani getirmiş olduğu bir çözüm olması lazım. Öle. Haydi Ha! Bu hadis-i şerif tek çözümdür. Değil mi? Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil ahire felyekul hayran au liyasmut. Yani Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir insan ya hayır söylesin veya ne yapsın? Veya sussun. Tamam mı? İnsan bu şeyi, bu hadis-i şerifi kendi hayatına ölçü yaparsa Allah'ın izniyle dilin bütün afetlerinden kurtulur. Doğru mu? Bu da neyi gerektirir? Bu da ciddi anlamda bir muhasebeyi gerektirir. Nasıl muhasebe? Daha önce de söylediğimiz gibi ameli yapmadan önceki muhasebe, amelin içindeki muhasebe, bir de amelin sonrasındaki muhasebe. Öyle değil mi? Muhasebe kaç kısımdı? Üç kısımdı. Bir, insanın bir ameli yapmadan önce kendi nefsini muhasebe etmesiydi. Yani ben bu ameli yapıyorum, bu amelin bana dünyada ve ahirette faydası nedir? Öyle mi? Şu anda mesela biz burada bir amel yapıyoruz ama bir ders görüyoruz. Mesela hiç bunun muhasebesini yaptınız mı? Biz bu dersi görüyoruz. eli sünnetin menheci mesela bunun bize dünyada ve ahilette bunun faydası nedir? Mesela yapmamışsanız bu sizin için büyük bir husrandır, Doğru mu? Bunu hiç düşünmemişseniz bu sizin için husrandır. İki, daha amele başlamamışım. Ben bu ameli Allah için mi yapıyorum? Yoksa Allah için yapmıyor muyum? Çünkü Allah için yapılmayan bir amelin terki daha eftaldir. Yapmasan bir şey yok ama ile beraber yapsan ecir almadığın gibi bir de riyadan dolayı günah kazanıyorsun. Doğru mu? Bak bu benim amelden önce yapmam gereken. Üç, benim bu amelim sünnete muvafık mıdır yoksa değil midir? Bak bana olan faydasını tespit ettim. Kendi ihlasımı muhasebe ettim. Ondan sonra sünnete uygunluğunu muhafaza ettim. ettim. Amele başladım bu defa. Amelin içindeyim. Neyi kontrol etmem lazım? İhlasımı muhafaza ediyor muyum? Etmiyor muyum? Doğru mu? Her amelin kendi içinde afetleri var ya. Her amelin işte riya, amelde aşırıya gitmek. Öyle değil mi? Bir amelde aşırıya gitmek mesela o amelin afetlerindendir. Şeytanın insana oynadığı oyunlardandır. Mesela bir amelin afetleri içerisinde ben bu amelde bu afetlere düştüm mü? Yoksa düşmedim mi? Sonra onu bitirdikten sonraki muhasebe, o da nedir? Ben bunu bitirdim. Bundan ne yani bu amelden elde etmem gereken fayda neydi? Hayatımın neresinde bunu devam ettirmem lazım? Neler vardı neler yok olması gereken bunları muhasebe etmektir. Yani bu zaten ben daha evvelde söylemiştim. Demiştim iyi bir kulluk için. Hani temeller vardır. Bu temellerden bir tanesi de nedir? Muhasebedir. Yani dününü, bugününü, yarınını sürekli muhasebe eden insanlardır. Ancak kullukta yanlışlarını gören, yanlışlarını düzeltebilen insanlar. Onun için bunun da temelinde ne vardır? Bu İslam'ın buna getirdiği çek çözüm budur. Mekka ne müminullahi ve liyom ilakhiri fal yakul khairan au Ya hayır söylesin, veya da susun. O zaman her işin öncesinde ne diyeceğiz? Şimdi ben bunu söylüyorum. Bu bana veya karşımdakilere hayır mıdır? Yoksa değil midir? Öyle mi? Hayır değilse eftal olan nedir? Eftal olan değil, yapılması gereken insanın üzerine gerekli olan susmaktır. Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Men samete nece. Men samete nece. Yani kim susarsa o ne yapmıştır? Kurtuluşa ermiştir diyor. Hangi konuda susarsa hakkın beyanında, hakikatte Kur'an tilavetinde değil. Yani hayır olmayanlarda. Bu hadisle kayıtlıyoruz, değil mi? Kendisinde konuştuğunda hayır olmayanlarda kim susarsa o kurtuluşa ermiştir. Ondan dolayı önce birinci genel çözümü bilmemiz lazım. Yani bu genel çözümdür. Sonra inşallah dersin içerisinde dilin afetleri nelerdir? Dilin afetlerini tek tek anlatacağız. Ama birinci mesele konuşmadan önce bir konuya dalmadan önce onun hayır mı şer mi olduğunu güzel bir şekilde şey etmek lazım, düşünmek lazım. Mesela bir örnek vereyim size. Geçen gün gördüğüm bir olayı söyleyeyim. İki tane Müslüman oturmuşlar. Bir yerin metrekaresi hakkında konuşuyorlar. Bir tanesi dedi ki orası 250 karedir. Bir tanesi dedi ki yok ya orası en fazla 100 metrekaredir. E diye. O dedi ki yok ya yanlışım var abi dedi. Yani hiç öyle şey olur. yani o yanlışı da belki ben yaptım. Ben sordum dedim. Yani bir yer diyelim tutulmuş. Ne kadar yani büyüklüğü ne kadar dedim. Bir dedi ki 250 metrekare falan vardır. Öbür dedi ki yok 100 metrekare falan. 2 mümkün değil dedi 250 metrekare. Emin olun 20 dakikaya yakın bunu tartıştılar. Yani orası 200 metrekare midir? Yoksa 100 metrekare midir ee, diye. Yani yaklaşık 20 dakika belki fazla da sürdü bunu e, şey yaptılar e, tartıştılar. En son ben dedim ki tamam yeter yani bu kadar daha baktım olmuyor. Yani iki tane koca koca adama, o da yani benden en küçüğü, benden belki 6-7 yaş büyük. Yani baktım artık olmuyor, dedim tamam yeter. Yani biz buraya 250 metrekare 150 50 metrekareyi konuşmaya gelmedik. E yani konu kapandı gitti. Sonra şöyle bir düşündüm, mesela baktım bu normal günlük hayatta da olan bir şey. Mesela bir arabayla bir yere gidiyorsun, insanlar var mesela arabada. Yani çok basit bir meseleden bir başlıyorlar konuşmaya. Yarım saat belki onu konuşuyorlar. Yani işte bu kalem kaliteli midir? Değil. Yok karitelidir, değildir. Yani neyse odur. Anlatabiliyor muyum? Ben sana en fazla derim ki bu kalem iyi bir kalemdir. Sen de bana dersin ki yok bu kalem iyi bir kalem değildir. E, bitti. Daha bunu devam ettirmenin anlamı yok yani. Hani bunu ispat ettiğimizde dünyamıza ve ahiretimize faydalı olacak bir konu yok çünkü işin ucunda. Öyle mi? E, i̇nsanlar bunu şey etmedikleri zaman, insanlar bunun muhasebesini yapmadıkları zaman doğal olarak onu olmuş oluyor? Bir hayati bir mesele haline dönüşebiliyor. E mesela. Veyahut da basit bir fıkı mesele. Örneğin sen de talebesin, ben de talebeyim. E burada oturduk, diyelim ki dersi geriden tekrar ediyoruz. Ben dedim ki, misal, e, hoca dedi ki fıkı dersini tartışıyoruz mesela. Racih olan görüş ikinci görüştür. Sen dedin ki yok kardeşim, hoca dedi ki racih olan görüş üçüncü görüştür e mesela. Şimdi bunu söyledik. Şimdi benim sana ispat edebileceğim bir şey var mı? Senin bana ispat edebilecek bir şeyin var mı elimizden? Yok. Yani bir meseleyi konuşuyoruz, öyle mi? Yok öyleydi, yok böyleydi, bu insanın kalbinin problemli olduğunu gösterir. Yani boş işlere mutallik olduğunu, insanın kalbinin boş işlere... Adam der ki, akıllı adam, tamam arkadaş, hoca yarın gelecek. Yarın sorarız, bitti bu kadar. Bak bunu desen, akabinde yüz tane la ilahe illallah desen o tartışma müddetinde, kendini o gün boyunca bütün şeytanlarından koruma altına alacaksın, öyle mi? Ya elini kaldırsan, yüz tane desen ki, Allahumma la sehle illa ma cealtehu sehlen ve anda teşgül maşiyete belki sana zor olan bütün ilim sana zor olan bütün konular senin önünde açılacak e, gidecek. Yani dil böyle bir şey işte. işte. İnsan farkında olmadan mesela bu söylediğimi günlük hayatınızda bir düşünün. Günde ne kadar boş meseleleri tartışıyorsunuz. Sonuca ulaşamadığınız, sadece sonucunda belki birbirinize sesinizi yükselttiğiniz. Öyle mi? Ha bir de bu meseleler hani boş yaftından şimdi bunun temeli kimden? Boş mesele 100 metrekare, 200 metrekare. Bunu tartıştıran şeytan zaten. Doğru mudur? E, şeytan olduğu için sesleri yükseltecek olan da şeytan, kalpleri kırdıracak olan da şeytan e, vesaire. Onun için kulun bu kaideyi kendi hayatına yani dilin afetlerinden sakınmak istiyorsa, afetlerini öğrenmesine gerek yok dilin yani. Öyle mi? Önce bunu bilecek. Ben bu şimdi bu konuya katılacağım. İki kişi konuşuyor, ben de buna müdahil olacağım mesela. Bu müdahilim hayır mıdır, şer midir? Mesela hiçbir hayır yoksa sussun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, hayır olmayan konuda bize susmayı ne yapmıştır? Bize susmayı emretmiştir. Bir de özellikle mesela şöyle bir olay var hani insanların genelde şöyle bir sorunu var belki çok duymuşsunuzdur. Ee, yani öyle bir problem var ki sen bir ortamda konuşmadığın zaman e, ya yanlış anlaşılıyor diyor adam mesela. Tamam? Bir ortamda mesela geçen diyelim ki bir tanesi diyor ki ben falan kardeşlerinin yanına gidiyorum bana karşı çok soğuk davranıyorlar mesela. Aslında kimsenin ona soğuk davrandığı falan yok. Sadece gittiği ortamdaki kardeşler konuşmuyorlar. Yani kendilerine diyelim bir karar almışlar, boş işlerde konuşmuyorlar emisal misal. Düşünün bak adam bu, bizim ortamlarımızın ne kadar kötü bir hale geldiğinin göstergesidir. Yani nebevi bir sünnet olan, bütün salihlerin en büyük azığı olan suskunluk insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor. Yani Selef döneminde mesela Seleften bir tanesi söylüyor, onların yanında diyor suskunluğu en uzun olan ''Kadri en yüce olandı.'' ''Kelamı en uzun olan, kadri en düşük olandı.'' diyor, öyle mi? Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor, ''Aleyke bi husnul huluki ve samti. ''Senin üzerine güzel ahlak vardır ve senin üzerine uzunca suskunluk vardır.'' ''Fellezi nefsi Muhammedin bi yedih mâ tecemmelel khala'iku Nefsi Muhammed'in nefsini elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki, hiç kimse o ikisi gibi güzel bir şeyle süslenmemiştir. Yani e, uzun suskunluk, ve bununla beraber güzel ahlak. Bak bu Peygamberimizin vasiyeti, tavsiyesi, övgüsü, selefin yanında mesela geçen hatırlıyorsanız e, usul dersinde anlatmıştım e, Rabi ibni e, Rabi ibni Khusyab demiştim bir ayet kelimeye şey yapmış, tefsir etmiş mevkuf e, mektu onu örnek veriyor. Bak o adam mesela tabiinden beri demiştik değil mi? Sabah kalktığında yanında bir tane kalemle bir kırtas koyarmış. O dönemde üzerine yazı yazdıkları deliller falan var ya. Ne söylerse onun üzerine yazarmış. Akşam oldu mu defterini koyarmış önüne. Bugün kaç tane kelime konuştum. Bu konuşmuş olduklarımdan hangisi benim için daha şeydir, daha önemlidir diye. Mesela Selef'ten bir tanesine sormuşlar demişler niye konuşmuyorsun? O da demiş ki ben Rabbimin şeyini bekliyorum. Rabbimin elçisini bekliyorum. Bana geldiğinde ona ne konuşacağımın planlarını yapıyorum. Bunun gibi demiş yüce bir şeyle uğraşan birinin normal bir kelamla konuşması düşünülemez. Yani hani ben şu anda konuşacağım. Yani aslında ben sizin gibi değilim, suskunluğum, yapacağım büyük bir konuşmaya hazırlıktır. Öyle mi? Nedir o? İşte Rabbimin elçisi bana geldiği zaman ben ona cevap vereceğim. Onun için bu tip sizin konuştuğunuz meseleleri konuşmak benim için çok bir şey ifade etmiyor demiş mesela. Bak o onların yanında neydi? Onların yanında bir övgü kaynağıydı, suskunluk. Bizim zamanımızda ise işte çok soğuk. Buzdolabı gibi adam mesela öyle mi? Kibirli hiç konuşmuyor kimseyle e falan. Yani bu güzel ahlak bilaki mizanlar tersine dönünce bu güzel ahlak da tam tersine dönmüş. Şimdi mesela ben bu ortamda oturduğum zaman seninle konuşmazsam sen benimle konuşamazsın. Öyle değil mi? Yani mesela bir kardeş gelse benden boş bir konuşma yapsa misal, bana boş bir şeyler anlarsa, anlarsa ben hiç iştirak etmesem, sadece ona baksam en fazla ne kadar konu En yüzsüz adam en fazla yarım saat konuşur. Değil mi? Sonra kalkıp gidecek. Aynısını gelse senin yanında görse, aynısını gelse senin yanında görse, aynısını gelse benim yanımda görse mesela. Akabine gelip hayır konuştuğunda da onu can kulağıyla dinlediğimizi görse, can kulağıyla iştirak ettiğimizi görse mesela belki dört saat beş saat tek bir konu hakkında konuşuyoruz. Bak bir geldiğinde hiç konuşmuyoruz sadece dinliyoruz. Hatta dinlerken de onu dinlemediğimiz belli bizim kafamız başka bir yerde. İkinci bir geldiğinde ise konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz falan. Adam şeyi hayır edecek değil mi? Demek ki bu adam bir konu konuşulduğunda konuşmuyor. Bir konu konuşulduğunda da çok konuşuyor. Çünkü öbürü hayır. Her türlü ikimize de bana da sana da ecir getirecek ama bu değil. Biz kendimiz çevremizi belirleyebiliriz. Yani hani hiç kimsenin bu konuda mazereti yok. İşte içinde olduğum genelde insanların şikayeti buradan. Ya konuşmayınca soğuk diyorlar, konuşmayınca işte falan vesaire diyorlar, alakası yok. Yani sen kendi ortamını ne yapabilirsin, belirleyebilirsin. Ondan dolayı en başta dikkat etmemiz gereken şey ne? Dikkat etmemiz gereken şey bu. Söyleyeceğim veya konuşacağım bu şey bizim için hayırlı mıdır? Yoksa bizim için hayırlı değil midir? Anlaşıldı? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey? Soru sormak isteyen? Yok. Tam bir dahaki dersimizde de inşallah e, dilin afetleri nelerdir? Burada o ki sırada olduğu gibi inşallah tane tane anlatırız. اوت başka دعوانا ان الحمد لله رب العالمين